94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. benim Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Evet Açık Yeşil'de bugün son günlerin aslında biraz gölgede kalmış olsa da en önemli e, haberlerinden bir tanesi bir çevre felaketine dönüşüp dönüşmediği e, belli olmayan. Henüz e, meçhul evet. E, Aksa yangını e, hmm. benim sınırlı bir şekilde izleyebildiğim kadarıyla Aksa'nın... Pazar günü Yalova'daki büyük dev Aksa fabrikasında, kimya fabrikasında, Akrilik Kimya Tesisinde, Elyaf deposunda bir yangın çıktı ve bu yangın sanırım 9 saat kadar devam etti. Yani 6 diyen de var, tam o o bile anlaşılamadı. Evet saat sabah, pazar sabah 8.30 sularında başlayan bir yangın. Ve çevredeki bütün işte Yalova, İzmit, Karamürsel, Taşköprü belediyelerinin itfaiyeleri yangın söndürme çalışmalarına katılıyor. Termik santral ve kimyasal tanklara sıçraması önlenmiş. Ancak 9 saat boyunca bir yanetin haberine göre yanmış ve bütün bölgenin üzeri de kara dumanlarla kaplanmış bu yangın sırasında. Evet ve Habertürk'ün de haberine göre 25 ila 30 kilometreden görünen bir yangından bahsediyoruz. Dumandan yani duman bulutundan ve belki de 24 saat kadar da asılı kalmış üstelik. Evet. <gülüyor> Bölgenin üzerinde. <gülüyor> bu Yalova Çevre Platformu'nun yaptığı açıklama bu <gülüyor> şirketin Akgök Şirketler Grubu CEO'suna e, sormuşlar bu yanan e, maddelerden dolayı havaya karışan kimyasal maddenin ölçümünün yapılıp yapılmadığını. Kendisi bu maddeleri ilk kez duyduğunu söylemiş. E, Akrelik maddesini mi? Yok. E, hidrosiyanik asit hmm. e, diyoruz. Hidrojen siyanit herhalde bu. Hidrojen siyanitin asit formu ya da. Ve siyan Hidrojen siyanit tabii şöyle. Benim bildiğim kadarıyla bu elyaf gibi fiberglass gibi maddelerin yanması sonucunda açığa çıkan bir gaz. Ama... Hani yüksek dozda solunduğunda ölüme neden olan düşük dozda bildiğim kadarıyla kanserojen etkisi olmasa bile eğer yüksek dozda gerçekten solunduysa ciddi akciğer tahrişine falan neden olabilen bir gaz. Ama tabii sadece ondan da ibaret değil kuşkusuz oradaki madde şimdi tabii akrilonitril depolarına bir şey olmadığı söyleniyor. Akrilonitril asıl buradaki ciddi maddedir hatırlarsınız 99 depreminde akrilonitril tanklarından ciddi bir sızıntı olmuştu. Biz de o zaman İstanbul Halk Odası Çevre İçin Ekimler evet, Derneği evet. orada bir inceleme yapmıştık hatta kan falan alarak çevredekilerden. Ee, o da tam olarak e, ortaya çıkarılamadı. Yani ne gibi bir etkisinde oldu? Zaten depremin ardından o kadar çok şey yaşanıyordu ki o arada kaynadı. Kaynadı tabii ama evet. yani ilk Am müdahale sırasında 27 işçinin zehirlendiği haberine ben ulaştım. Şimdi geriye dönüp baktım bu konuda. Bu Günle yangın sırasında mı? Evet. Yani bu 1999'daki. Ha 99'daki işte. anladın evet. mı? yangın sırasında ve 27 işçinin zehirlendiği kümes ve evcil hayvanların kümes hayvanlarının ve evcil hayvanların öldüğü haberi vardı ama insanlara ne olduğu konusu şey değil. değiş zamanda yani bir rapor yayınlandı o zaman ama öyle kaldı ama burada gerçekten <gülüyor> herhangi bir e, Millet gazetesinin e, manşeti dışında gördüğüm kadarıyla, Yer gök zehir diye bir manşet attı sanırım önceki gün milliyet onun dışında dün, dün mü attı hmm. ee, onun dışında pek bir e, sanki bir çevre ile ilgili bir hadise değilmiş gibi algılandı diye biliyorum yani Çok ulusal, bir, ulusal hazineye bir şey olmadı evet. neyse ki, aynen öyle şeklinde geçiyor ve mesela Akkök şirketler grubuna bağlıymış onun CEO'su Ahmet dördüncü de e, şey diyor yani esas itibariyle ne can kaybı var ne yaralı personel ayrıca tekstil sektöründe kullanılan akril elyaf bulunan kısmında depoda ambarda meydana geldi ve tesisin diğer kimyasal madde depolayan ve işleyen kısımlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı bu nokta şimdi söyleyeceğim önemli dolayısıyla diyor kimyasal bir etki söz konusu değildir Bunu nasıl söylenebildiği ve Nasıl bunun yenilip yutulduğu da anlaşılabilir bir şey değil. Çünkü tamamen... Yaptığı açıklamayla değil. yaptığı yorum arasında hiçbir bağlantı yok, yok. aslında. Evet. Ve kimyasal bir maddenin yanmasından bahsediyoruz. Kimyasal bir etki söz konusu değildir cümlesi kimya kanunlarına aykırı olurdu yani. Fizik ve kimya kanunlarından bize öğretilen. Evet bu Greenpeace'in Yalova yerel grubu üyeleri de... Şeffaflık talebinde bulunan bir basın açıklaması yapmışlar. Ortaya çıkan maddelerin solunmasının ölümle bile sonuçlanabilecek ciddi rahatsızlıklar neden olduğunu belirterek bu ölçümler, ya bu maddelerin ölçümü yapıldı mı? Ölçüm yapıldıysa hangi kurum hangi oranı elde etti diye soruyorlar. Burada da herhalde karşımıza her zamanki sorun çıkıyor. Fabrikanın yetkilisi çıkıyor açıklama yapıyor. Sanki... Burada yetkili kurum fabrikanın CEO'suymuş gibi. Ee, peki nerede Çevre ve e, Şehircilik Bakanlığı'nın e, Yalova İl Müdürlüğü e, ya da nerede oradaki... Bakanın kendisi. Hayır, bakanın kendisinden bile vazgeçtim. Nerede İl e, Müdürlüğü, nerede diğer e, Fıfzı sahasından Sağlık Bakanlığı'na kadar diğer kurumlar e, aynen şeydeki gibi, Gazi Emir'deki gibi, İzmir'deki gibi üç maymun oynamaya devam ediyor herkes. Evet çünkü önemli olan bu kapitalist temel <gülüyor> kültürün neoliberal kültürün korunması yani ülkemizin en değerli varlığı en büyük burada bir tuhaf milliyetçilik de yapılıyor bu değil mi yani bu sanki çok büyük bir şey bu fabrikanın burada olması işte dünyanın en çok elif üreten fabrikalarından biri miymiş? Bir ikinci diyorlar filan evet böyle Yani dünyanın en büyük fabrikasında yangın çıktı diye zaten veriliyor haberler Hürriyet mesela. Ve Hürriyet, övünerek yani. Övünerek tamamen Hürriyet gazetesi ekonomi müdürünü gönderiyorlar oraya bizzat. Ee, o da yazıyor ve böyle tamamen muğlak. Cümleler... Ekonomi müdürünü gönderiyor evet, değil mi? Çevre e muhabirini göndermiyor. <gülüyor> ekonomi müdürünü <gülüyor> gönderiyor. O da... Diyor ki Allah'tan diyor işte hava rüzgarlıydı mevsimde kıştı çevre üzerindeki olumsuz etkisi açısından bir avantaj oldu gibi açıklamalar yapıyor. Kimdir Ondan, Hürriyet'in ekonomi müdürü? E, bakayım Sefer Levent. Hmm. Kendisi fotoğrafı falan da vardı mülakat verirken oradan Hürriyet gazetesi. Çevre müdürü. konusunda da bir etkisi olmadığında saptamış yani saptamış. ekonomi değil mi ne güzel. Yani. <gülüyor> evet. Çok şükür evet. Yani gerçekten dalga geçilecek bir olay da değil bir taraftan değil. çünkü bu e, yani gerçekten aslında orada nasıl bir e, saatli bombanın durduğunu gösteriyor insanın aklına hemen bopal falan geliyor korkunç bir e, gerçekten son derece zehirli maddeler e, yanmaya açık maddeler şehrin ortasında sayılır. Yani nüfusun gayet yoğun olduğu işte Yalova ile Karamürsel arasındaki sahil şeridinde yer alan bir ya değil mi? 13 km mesafede. Nedir ki yani ve 4000 kişi yaşıyormuş aslında. Tabi Taç Köprü yani... yakınında olması lazım. Orada bayağı bir Aynen. bir kasaba var. ve şey de tabii. Yani <gülüyor> mesela ben şeyden de baktım. Aksanın kendi sitesinden nedir bu finan diye. Ee, yani işte süeter çorap, peluş bilmem ne gibi sporcu giyim finan ve çocuk giyiminin yanı sıra e, toz filtresi, inşaat yapımında güçlendirici dolgu malzemesi ve araba akülerinde filan da e, kullanılıyormuş. Bir aküden çıktığı da belirtildi. Gerçi hiçbir soruşturma hiçbir haber gelmediği için. ...bizzat ekonomi muhabirinin de izlediği... ...Hücret Gazetesi'nde... ...ertesi gün... ...ondan sonraki gün tek bir satır bile... rastlamadığımız için bilmiyoruz da neler... ...olup bittiğini yani. Çok tuhaf bir... ...kültür evet. bu... ...korunuyor. Aynı kültürün... ...bir başka şeyi daha vardı bugünkü... ...yani gazetede biz... ...açık gazetede de biraz ele aldık. Bu Kaz Dağları'ndaki... ...Eylül ayındaki <gülüyor> yangında... 500 hektarlık orman alanını yok etmiş. Zaten başlı başına büyük bir felaket Kaz Dağları açısından bakıldığında. Ama nasıl söndürüldüğü konusunda da işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ayşe Nedret Akova'nın soru önergesi var. şey yani Hakikaten bunu başka ülkelerde nasıl oluyor bilmiyorum bunun izahı ama... Şeyi sormuşlar yani Kaz Dağları'nın tam ortasında bulunan bir özel şirketin işletmenin bakır ve molibden madeninin çökertme havuzundaki suyu kullanarak Dökerek helikopterle o suyu alıp hmm. söndürmüşler <gülüyor> Nasıl oluyor bu diyor Balıkesir Milletvekili Akova Orman ve Su İşleri başbakanın cevaplandırılması isteğine bir soru önergesi vermiş. Cevap inanılmaz işte orada bakan bizzat başbakan değil ama onun adına Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Veysel Eroğlu. E, civar köyler tehlikedeydi, acil durum vardı. En yakın su kaynağı da 6 kilometre uzaktaydı diyor. Çok da net vermiş 6,3 Kilometre uzakta ona yetişemezdik dolayısıyla maden göletinden alınan suyun zorunlu olarak kullanıldığı şey ama bütün balıklar ölmüş tabi hemen arkasından büyük ölçüde binlerce balık ölümü gerçekleşince sormuşlar e ne yapalım acil durumdu diyor bir de böyle bir kültürümüz var işte. Yani orada benim e, tam anlayamadığım şu oldu. O su peki e, suyun içerisinde çeşitli kimyasal maddeler yok muymuş? Bu nasıl bir gölet? İşte çökertme havuzu o artık e, ebediyen orada bekleyecek onlar. Ama içinde herhalde bir sürü ağır metal Aa, olan, o, olan bir sudan bahsediyor. O suyu işte. He. Çalkalı avrum yapmışlar. Onu boşaltmışlar ve yeraltı sularına falan karışması meselesi Daha hiç konuşulmuyor çünkü bu soru önergesi şimdi veriyor. Eylül'de olmuş yani 4 ay önceki bir yangından bahsediyoruz. Ve şimdi bakan bu vesileyle evet oldu böyle bir şey. Matesüf diyor ama ne yapalım elimizde can ve mal kaybını önlemek yani zorundayız. Bu şeffaflık vesaire meselesi yani bütün dünyada aynı şekilde devam ediyor. Meela bugün dikkatimi çeken haberlerden bir tanesi İran'ın e, British petrole e, BP'ye e, şey e, dava açma tehditinde bulunduğu Bunun nedeni de e, şeydeki Hazar denizindeki e, Azerbaycan'a ait petrol platformlarında yani BP ait Az evet. tarafındaki e, petrol platformlarından ciddi biçimde e, petrol sızıntısı ...olduğu veya petrol boşaltıldığı Hazar Denizi'ne... ...bunun açıklanmadığı e, ve ciddi bir zarara Hazar Denizi'nde neden olduğu... E, ...gerekçesiyle e, dava etmeye hazırlanıyormuş İran hükümeti BP'ye. Çok ilginç. E, o zaman ben hemen bu konuda birazcık malumat vuruşluk edeyim. Greg Pallast'ın önemli bir kitabı çıktı 3 sene önce. Bizzat kendisinin Azerbaycan'da da sonradan... Ölüm tehlikesi atlatarak zor kaçtı. Canını zor <gülüyor> kurtardı. Ve Amerika Amerikalı gazeteci kimliği olduğu için aslında kurtulmuş hı -hı. olduğunu söylediği bir kitap var. Orada ayrıntılı olarak anlatıyor. Şeyde vardı ya Meksika Körfezi'nde BP'nin yaptığı büyük kaza işte hı -hı. hala temizlenemedi platform, hı -hı. platform. Onun kadar büyük bir kaza oldu fakat dünya bilmiyor diyor. Orada Hazar Denizi'nde oldu ve mahvoldu denizde. Bundan dört ay önce İran e, kıyılarında Hazar Denizi'nin e, 25 ton e, çeşitli işte petrol atığı temizlenmiş. Yani ortada ciddi bir ya kaza ya bilinçli bir şekilde atığın boşaltılması gibi bir hadise olduğu belli. Tabii açıklanmıyor hiçbir şekilde ama olduğu belli Ee, bunun üzerine işte BP'yi şey tutarak e, sorumlu tutarak açıklama yapmış. Bu bence önemli bir. Evet, e, ee, ben de kitabı tekrar <gülüyor> bileyim 1 iki e, iki sene geçti üzerine. Yani geçen seneydi aslında. E, belgeleri var. İran'ın kolay kolay hani papuç bırakacağını da sanmıyorum açıkçası. Belki şeyden de istemiştir araştırmacı. Evet da en önemlilerinden biri dünyadaki Greg Palast. Evet. Ondan istemiş. Belgeleri vardı kitapta çünkü BP bu işin üstüne yattı Azeri. Hani tek millet iki devlet var ya Azeri <gülüyor> kardeşlerimizle anlaşma yapmış BP. Büyük paralar dönüp üstünü örtmüştü. Hazar Denizi'nin çok büyük bir hasara uğradığını söylüyordu. Elimde belgeleri var diyordu. Evet Peki şimdi e, Açık Yeşil'in müzik e, bölümüne geçelim yavaş yavaş ee, özel bir müzik bölümü e, yapacağız bugün ve bugünden itibaren e, önümüzdeki haftalarda da inşallah yine bir kırkıncı yıl hmm. e, var önümüzde bu kırkıncı yıl e, Pink Floyd'un e, herhalde tüm zamanların en önemli albümlerinden biri olarak e, rock müziğin bilinen The Dark Side of the Moon'un kırkıncı hmm. e, yılı The Dark Side of the Moon, şimdi arkadan yavaş yavaş duymaya başladık. 1972 Ocak ayında kaydedilmeye başlanıyor ve 1973 Ocağı'na kadar bir yıl boyunca Every Road stüdyolarında kaydediliyor. Ve işte Progressive Rock, Senfonik rock, Rock'ın en iyi, en önemli albümlerinden bir tanesi ve çok önemli bir rekoru var. 50 milyon civarında satıyor. Ve yanlış söylemeyeyim hemen kontrol edeyim Billboard listelerinde en uzun kalan 741 hafta boyunca Billboard listelerinden inmeyen Kaç sene yapıyor bilmiyorum 2 sene civar... 741 hafta 741 evet, hafta, hafta Hafta inmeyen ha. bir albüm Şimdi Pink Floyd'un The Dark Side of the Moon'un girişinden ilk 2 parçayı dinliyoruz Speak To Me ve Brett your life will ever be Run Rabbit run Dig that hole the tide race to evet the dark side of the moon pink floyd'un 1973 albümünün 40. yılını kutlamaya başladık 22 parçayla E, bu arada da arada kedileri tartışıyorduk. Niye? E, çünkü çok ilginç. Bugün e, haber taraması yaparken bütün e, BBC'den Guardian'a e, veya Grist gibi e, şeylere kadar... ...çevreyle ilgili haber yapan bütün internet gazetelerine kadar hepsinde manşette kediler var. Ama bu sefer kedilerin manşette olma nedeni biraz farklı. Yani kedilere yönelik bir tehditten değil, kedilerin oluşturduğu tehditten... E, bahsediyor haberler Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir açıklamaya göre Kediler e, Her yıl Yani bildiğimiz kedilerden bahsediyoruz Aslan ya da kaplandan değil Bildiğimiz kediler Her yıl 1.4 ile 3.7 milyar kuşu Öldürüyorlarmış topla Ayrıca 6.9 ile 20.7 Milyar memeliyi e, Ortadan kaldırıyorlarmış Yani bayağı Faneler avcı olmak üzere bayağı avcı bir e, türden bahsediyoruz. Fakat bu gerçekten kuş popülasyonu üzerinde ve yani bazı kuşların türüyle ilgili bir tehdit yaratıyor ki özellikle Çağrı Şekercioğlu da Facebook sayfasından bununla ilgili bayağı haber gönderdi. E, bunun ciddi bir tehdit oluşturduğunu. Bunu tabii Amerika Birleşik Devletleri'nden önce biliyorsunuz Avustralya ve Yeni Zelanda'da hiç yani kedi tamamen dışarıdan gelmiş bir hayvan. Dodo kuşların işte uçamayan kuşların türünün çok kısa bir zaman içinde tük, tük, ebediyen yani tükenmesinin, soyunun tükenmesinin başlıca sebebi kediler. Ama olduğunu. sadece dodo kuşları değil bu araştırmaya göre toplam 33 türün ortadan kalkmasına neden olmuş kediler dünya çapında Evet müthiş bir şey yani. Yani burada tabii kedileri mi suçlamak lazım yoksa yani bu kedi denen tür sonuçta insan uygarlığının bir parçası. Evet. yani ki, evcil. evcil. Şimdi şöyle tabii evde yaşayan kediler yapmıyor bunu. Daha çok e, yapanlar öncelikle bu e, ne demek lazım onlara? Yabani kedi denen ama aslında hani normal ev kedisi olup yaban hayatına alışmış olan ormanlarda veya işte açık alanlarda. Ev, yani. Evet. Doğaya <gülüyor> dönen kedilerden bahsediyor. Bunlar tabii mecburen hayatlarını böyle sürdürüyorlar. Yani geçim kaynakları avcılık Yapılacak bir şey yok. Uiskas veren yok onlara değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ama bir de tabii sokak kedileri için de aynı şeyin geçerli olduğu söyleniyor. Ve mesela ev kedilerini sokağa ya da bahçeye bırakanlar için cat bib denen bir şey çıkartılmış. Böyle mama önlüğüne benziyor. Onun videolarını izledim. Bayağı büyükçe bir şey. Büyük bir mama önlüğü gibi. Parlak renkte. Üstünde iki üç tane de çıngırak var kedinizi dışarı salarken bunu takıyorsunuz ki hem işte onun yarattığı renkle parlamayla hem de sesle kuşları kaçırmak için gerçekten tabi bizde e, kedi fareyi tutsun diye de beslenir falan onun e, tabi kuşlara olan etkisi şey yapılmıyor düşünülmüyor herhalde evet, tabii e, oldukça ilginç bir haber bu evet, bir de kedinin dışında da e, ayrıca aynı haberlerde <gülüyor> şeyde var mı bilmiyorum bu e, baz istasyonu Iı, direkleri de kuş popülasyonlarının azalmasındaki ikinci önemli faktör olabilir. Ona bir bakmak lazım. Çünkü o ince tellerle gerili tellerle direklere konuyor ya. Hı -hı. Onları özellikle geceleri asla görmüyormuş kuşlar. Ve yani kediler telef Çok telefonu oran. kullanmadığı için bunda bir suçları Değil yok. yok. Neyse ki, evet. <gülüyor> Ama gerçekten bu... Yani benim... Ee, Avustralyalı bir arkadaşım vardı mesela e, nefret ederdik kedilerden. Yani çünkü bizim işte koalaları falan yok ediyorlar diye. Hani zamanında getirilmiş bırakılmış habitata tamamen yabancı bir hayvan. Ve işte yaban hayatına da geri dönmüş birçoğu bir şekilde evlerden atılmış edilmiş. E, ve Avustralya'nın gerçek kendi türlerine karşı bir tehdit e, oluşturmaya devam ediyor. E, bu da aslında bir insan etkisi. Tabii canım yani inan şeyi düşünebiliyor. Kedileri musun? suçlamayalım demeye çalışıyorum yani. Ben de kedileri <gülüyor> evet. korumaya çalışıyorum bir tarafım. Hayır uçmayı bilmeyen penguen gibi pek çok kuş var. Yani öyle bir mutasyon geçirip o o şekilde yaşamışlar işte. Avustralya'da ve Herada Yeni Zelanda'da da vardır. O Dodo başta olmak üzere birçok uçamayan ama hayatta tutunmuş evrim sonucu öyle. Gelmiş kuş var kediler bir bırakılınca şeye caddeye <gülüyor> tamamen şey haline alıyor bir şölen sofrasına sonsuz bir davet çıldırmıştır kediler herhalde onları görünce. E bir de kedi zaten hani Zevkten. köpek kadar mesela aslında evcilleştirilmiş değil yani yarı evet. evcil bir hayvan hala. E, vahşi hayattaki e, bütün alışkanlıklarını aslında, e, aslında sürdürüyor yani sürdürüyor. her türlü hareketinden, davranışından da anlaşılan bir şey. Bütün bu gazetelerde New York Times'da dahil olmak üzere hani sevimli kedicikler sandığınızdan daha <gülüyor> tehlikeli gibi. Korkunçlu e, bir fotoğraf <gülüyor> gösterdim biraz önce. E, başlıklar atmış. Evet tavşan yakalamış bir kedi fotoğrafı koymuş New York Times mesela. E, i̇şim biraz tabii eğlencesinde gazetelerin birçoğu ama e, bu özellikle... Doğa korumacılar açısından kuşçular çok açısından ciddi, ciddi bir e, mesele e, ama nasıl çözülür bununla ilgili bir görüş e, bir öneri var mı hani bu tür e, önlemler evet. almak dışında ben de bilmiyorum doğrusu. Evet çok sayıda e, şey var evet. aslında böyle sıçraya sıçraya haber yapıyoruz bugün e, bir de dün yaptığımız atölye çalışmasından da kısaca bahsedebiliriz İstanbul. Policy Center Sabancı Üniversitesi'nin Stiftung Mercator Mercator inisiyatifiyle birlikte ikinci Mercator IPM konuşmalarında e, bayağı etraflı bir şey e, konuşma yaptık dün Kaç saat işte 5 saate yakın yemek arası ile beraber ayrıntılı bir Konuşma şeyi vardı Ve dünyanın bütün şey Türkiye'nin bütün önemli Bu işte ilgilenen insanlarına da Davet çıkartmıştık bir Dünya alan veriyor ama neden Kimse duymuyor yani Türkiye'de iklim değişikliğinin Risklerini duyurmanın Yolları üzerine konuştuk Ve Mesela Cumhuriyet Gazetesi de Sürmerşetine taşımış özellikle de Greenpeace'in Geri dönüşü olmayan nokta çalışmasına atıfta yaptık orada ee, ve yani sera gazı salımları <gülüyor> böyle devam ederse 2015'ten itibaren geri döndürülemez noktaya ulaşmış olacağız o noktaya getirilecek diye ve o zaman da önlem alınmaması halinde artık 2 derecede tutmanın sıcaklığı imkanı olmayacak hatta 5 hatta 6 dereceye kadar da Yüzyılın sonuna kadar yükseleceğini Bunun da dünyanın tam anlamıyla Cehenneme dönüşeceği anlamına Geldiğini söylüyor Söyledik yani orada konuştuk Dolayısıyla da acaba Bir İstanbul 23 Mart tarihinde işte Sabancı Üniversitesinde de Açıklanacak bir İstanbul Deklarasyonuyla Çözümün bir parçası Olmanın ne kadar Önemli olduğunu ve siyasi karar alıcılara bu tehlikeyi duyurmanın <gülüyor> önemi üzerinde konuştuk. İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Fuat Keyman da bunu açıkladı. İşte önemli aralarında sanatçıların, yazarların, bilim insanlarının bulunduğu, müzisyenlerin bulunduğu kişilere de birçok ünlü isminde böyle bir böyle bir deklarasyonu imzalayıp hatta 3 saatlik bir toplantıda da Yarışanlıkla bir toplantıda bu uyarı da yapılabilir mi üzerinde bunun stratejilerinin konuşulduğu bir toplantı oldu. Onun arkasından da çünkü devamında da işte küresel eksen değişimi kampanyası da var. Onu da arkadaşımız 350 hareketinden artık Mahir Ulgaz da yani devletlerin de bu konuda harekete geçip bağlayıcı antlaşmalara imza atmasını, onaylamasını sağlamak için daha önce görülmemiş boyutta dünya çapında da bir iklim hareketi oluşturmasının zamanı geldi de geçiyor bile. Buna karşılık işte küresel, bunun için, bu doğrultuda küresel eksen değişimi kampanyası yapılıyor ve dünyadaki 190 yanılmıyorsam ülkeden seçilecek 500 katılımcı da Haziran ayında 2013'te Yani bizim bu söz ettiğimiz Sabancı Üniversitesi'ndeki toplantıdan iki ay kadar sonra da e, İstanbul'da bir araya gelecek ve beş gün örgütlenme eğitimi yapacak Yani harekette <gülüyor> ciddi bir yükselen hareket var. Daha önce Şubat'ta da şimdi 17 Şubat'ta da şeyi göreceğiz. Amerika'da tarihin gördüğü en büyük çevre eylemlerinden biri gerçekleşecek. Obama'yı bu zorlamak için uymaya, bu iklim konusundaki tedbirleri bir an önce almaya, işte Tarsen denen zift kumullarını filan devre dışı tutmaya yönelik bir mücadele var. Ve işte son Siyer Aklab'ın da açıklamasıyla, deklarasyonuyla artık Sivil itaatsizlik eylemlerine de başlayacağını söyledi Sierra Club'da katılacak çok büyük bir eylem olabilir. Sierra Club mesela e, eylemci olmadığı için bölünmüş içinden Friends of the Earth e, gibi bir örgüt çıkmıştı yani zamandır 1968 gibi inanılmıyorsam. Hani 40 sene sonra onlar da... E, 120 sene sonra. He, yani aslında. Ama o, o tartışmadan 40 evet, sene sonra, sonra diyelim en azından e, veya 50 sene sonra e, onlar da artık eylem yapmadan ya da sivil itaatsizlik yapmadan... E, Vakit kalmadı diyorlar. Evet 2 sene bu, kaldı diyorlar onlar da ve biz Obama'yı bekleyemeyiz diyebiliriz. ...biz önden gideceğiz diyorlar. Çok büyük olabilir yani. Bu arada bu Cumhuriyet Gazetesi'nde bu haberin çıkması... ...bence hem de böyle sürmanşete taşınarak... ...çıkması önemli. Çünkü ne... ...bu Stern... Sir Nicholas Stern'ın en son yaptığı ben yanılmışım... ...durum bildiğimizden çok daha kötüymüş... Evet ...açıklaması. ki Son derece önemli bir açıklama. Çünkü Stern'ın açıklamasını ya çok abartılı... ...diye eleştiriyordu zamanında... ...2006'da yayınlandığında insanlar. Hani ek ekonomiye olan etkisi çok büyük olacak falan açıklamasını. Adam ben yanılmışım durum çok, çok daha kötüymüş dedi. Kötü, daha ne düşenmişim. bu haber ne de Greenpeace'in son bu kömürle ilgili açıklaması raporu hiçbir gazetede yer almadı benim gördüğüm kadarıyla. Ben de görmemiştim. Türkiye'deki gazeteler sağ olsunlar yine bu konularla hiç ilgilenmemeye devam ediyorlar. inatla Bütün televizyon kanallarında birinci haber değil miydi? Haberi, evet. Nikola Stern'u konuk olarak aldılar hatta. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse süremizi çok açtık gelecek hafta aynı konularla devam edeceğiz hoşçakalın hoşça kalın açık yeşil hayatın politikanın ve sokağın çevre ekoloji gün